Vahiy, 19. Bölüm Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işit. Halleluya! Diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç, Tanrımız'a üstü. Çünkü onun yargıları doğru ve altı. Yeryüzünü koşuyla yorulaştıran büyük fahişi yargılayıp, kendi kullarının kanının öncüğünü aldı. İkinci kez Aleluya Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek Dediler 24 ihtiyarla 4 yaratıp yere kapanıp Amin Aleluya Diyerek tahtta oturan Tanrı'ya tapındılar Sonra tahttan bir ses yükseldi Ey Tanrımızın bütün kulları Küçük büyük Ondan korkan hepiniz onu övün. Ardından büyük bir kalabalığın gürül gürül akan suların güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler çıktı. Aleluya! diyorlardı. Çünkü her şeyi gücü yeten Rabb Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevelim, koşalım, onu yüceltiğin. Çünkü huzurun günü başlıyor. Gelin hazırlanalım. Giymesi için ona deniz ve parla inceceten giysiler verin. İnceceten kutsalların adil işlerini simgeler. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün çölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrının sözleridir. Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o Sakın yapma Dedi Ben de senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir tanrı kuluyum Tanrıya tap Çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür Bundan sonra göğün açılmış olduğunu Beyaz bir atın orada durduğunu gördüm Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir Adaletle yargılar savaşır gözleri alev alev yanan ateş gibidir başında çok sayıda taç var üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır kana batırılmış bir kaftan giymişti Tanrı'nın sözü adıyla anılır beyaz temiz ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla gidecek Her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının çarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı. Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla bilicilerinin, özgür köle, küçük, büyük hepsinin etini yemek için toplanın. Tanrının büyük şölenine gelin. Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı sahte peygamber canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü bütün kuşlar bunların etiyle doydu.